Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Elektrik tarifelerini karşılaştırma internet siteleri var artık elektrik pazarının serbestleştiği durumda burada enerji tasarrufu bilincini arttırmayı isteyen böyle bir site'nin verilerine göre 2018 yılında hazırlanan uluslararası enerji verimlilik karnesine göre Almanya ve İtalya ilk sırayı paylaştı enerji verimliliğinde. Üçüncü sırada Fransa var. Türkiye ise verimlilikte 25 ülke arasında 16. sırada. Uluslararası Enerji Verimliliği Karnesi enerji verimliliği politikalarını inceliyor ve dünyanın en büyük enerji tüketen 25 ülkesinin performansını değerlendiriyor. Bahsi geçen ülkeler dünyada kullanılan enerjinin %78'ini temsil ediyor. Aynı araştırmaya göre 2000 yılından beri yapılan enerji verimliliği çalışmaları sayesinde 2016 yılında Tüm dünyada %12 daha az enerji kullanıldı. Bu kazanımlar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki haneler %10 ila 30 daha az harcama yapmış oldu. Sektörel enerji tüketimine bakıldığında en çok harcama endüstride de tabii ki. Ona ulaşım, mesken ve ticari amaçlı tüketim izliyor. Türkiye'de enerjinin daha verimli kullanılması için bazı çalışmalar da var. 2017-2023 yılları arasında uygulanacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında bina ve hizmetler, enerji ve ulaştırma, sanayi, teknoloji, tarım ve yatay konuları olmak üzere 6 kategoride tanımlanan 55 eylemle 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin %14 oranında azalması hedeflenmiş. 2023 yılına kadar toplam 23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf içinde 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Yani binlerce insanın çalıştığı fabrikalardan tek kişinin yaşadığı evlere kadar her yaşam alanında tasarruf yapılması gerekiyor bu plan çerçevesinde. Ekoloji Birliği'nin çağrısıyla Ankara'da yapılması planlanan iklim krizine ve ekolojik yıkıma dur deme mitinginin Ankara Valiliği tarafından bir gün kala iptal edilmesi Üzerine çevre aktivistleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde basın açıklamaları okudu. Artvin Çevre Platformu İstanbul temsilcisi Gürsel Kaya yaptığı açıklamada Türkiye'nin her yanından eylem alanına çevirmiş durumdayız diyerek başladı sözlerine ve Türkiye'nin farklı illerinde eş zamanlı olarak okulan açıklamada Ankara valinin kararı protesto edildi. Miting yapılsaydı sadece insanlara değil tüm canlılara ait yaşamın kaynağı, suyumuzu, havamızı, toprağımızı kirleten, doğayı ve yaşamı tehlikeye atan Nükleer ve termik santrallere, madenlere, HES'lere, RES'lere, JES'lere, balık çiftliklerine, endüstriyel tarıma, kirli sanayiye, mermer ve taş ocaklarına, aşırı yapılaşmaya, çılgın mega projelere, sınırsız sonsuz otoyollara, betonlaşmaya, doğal ve tarihi sit alanlarının yok edilmesine dur diyecektik. Yani aktivistler taleplerini sığaladı. İklim krizine ve tümden ekolojik yıkıma yol açan tüm talan ve yıkım projeye ve faaliyetlerinin ülkenin her tarafında Durdurulması, Yaşama ve doğaya karşı olan hiçbir projenin uygulanmaması. Bu projelerin ve çalışmaların önünü açan başta maden ve enerji yasaları olmak üzere tüm mevzuatın bir daha ekolojik yıkıma ve talana izin vermeyecek şekilde düzenlenmesi. Ekoloji, emek, demokrasi, kadın hakları ve kent mücadeleleri önündeki engellerin, kısıtlamaların ve yasaklamaların kalıcı bir şekilde kaldırılması. Plastikten çıkış, küresel hareketi Eylül ayı boyunca 72 binden fazla gönüllüyle dünya çapında sahilleri, su yollarını, sokak kenarlarını gezerek plastik, şişe, bardak, poşet toplama çalışması yaptı. Çöp yığınları arasında yaklaşık 8 bin ayrı markaya ait 50 farklı tip plastik bulunan çalışma sonucunda 37 ülkede sadece özel bir içecek firmasına ait 11.732 parça plastik toplandı. Şirketin en çok Afrika ve Avrupa Kıtalarında plastik kirliliği yarattı. Bunu Asya ve Güney Amerika'nın izlediği saptandı. Marka açıklamalara yazılı bir yanıt vermedi. Paketleme sistemimizin okyanuslarda ve doğaya ait olmadığı herhangi bir yerde son bulması bizim için kabul edilemez. Plastik kirliliğine okyanuslara ulaşmaması ve var olan kirliliği temizlemek için çalışmalar yapıyoruz dendi. Ama bundan daha önemlisi bunları hiç üretmemek. Çünkü hiçbir faydası yok. Çevreci Geek, Görkem Gömeç'in haberine göre çalışmalar son 10 yılda bir petrol ve doğalgaz üretim patlaması yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yeşil ekonominin fosil yakıt sektörü ile karşılaştırınca 10 kat daha fazla kişiyi işe aldığını gösteriyor. University College London'da görevli Lucian Georgeson ve Mark Maslin yaptıkları çalışma 2015-2016 yılları arasında sadece 900 bin kişinin fosil yakıt sektörü tarafından işe alındığını gösteriyor. Bununla beraber yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, çevresel dalışmanlık gibi 26 alt sektörü içine alan ekonomi yaklaşık 9,5 milyon kişiye iş olanağı sunmuş. Yani 10, 11 katı yapılan çalışmalar doğrudan ve doğru olmayan işlerde dikkate alındığında 1 milyon dolarlık bir yatırım yenilenebilir enerji sektöründe fosil yakıtlardan 3 kat daha fazla iş imkanı sağlıyor. Buna ek olarak da yeşil işler hem yüksek kaliteli hem de genelde daha fazla maaş veriyor. Ayrıca iş imkanları sadece bir noktada yoğunlaşmıyor ve ülke genelinde yayılmış oluyor. Bloomberg Yeni Enerji Finans Araştırma Şirketi tarafından yapılan bu araştırma, 2026 yılında kömürün, 2030 yılında ise petrolün üretim kapasitesinin pik yapacağı ve sonra da düşeceğini öngörüyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.